İkinci Kadın Anlatır Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem Çünkü korkarım Anlatmaya başlarsam büyük küçük demeden Hepsini sıralamam gerekir Bu da kolay değil, vakit yetmez Üçüncü Kadın da kocasını kötüler Benim kocamın boyu uzundur ama Aklı kısa Konuşursam boşanırım Konuşmazsam muallakta kalırım Dördüncü Kadın Kocasını Över Benim Kocam Tıhame Gecesi Gibidir Ne Sıcaktır Ne Soğuk Ne Korkulur Ne De Usanılır Beşinci Kadın Anlatır Benim Kocam Evden içeri Girince Kuzu Dışarı Çıkınca Arslan Gibidir Bana Bıraktığı Ev işlerinden Hesap Sormaz Altıncı Kadın Anlatır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 Sekizinci Kadın Kocasını Tavşana Benzetir Ve Bir Kelimeyle Özetler Güzel Kokulu Bitki Gibidir Dokuzuncu Kadın Anlatır Benim Kocam Boylu Posludur Evi Rahattır Ocağının Külü Çoktur Evi Meclis Gibi Bir Adamdır Misafirperverdir Onuncu Kadın Anlatır Benim Kocamda Maliktir Akıl Ve Hayalinizden Geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Ve develer kesilmek üzere bekletilir. Söz on birinci kanındadır. Söz Ümmüzer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer gıfari değil. Söz Ümmüzer'dedir. Benim kocam Ebu Zer'di. ama ne Ebu Zer. Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında. Bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Beni atları kişneyen, develeri böğren, Ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, Müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. kulaklarımız ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebuzer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Ebuzer yolda bir kadın arastamış. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı, onunla evlendi. Ben de uzun bir aradan sonra bir başkasıyla evlenmek zorunda kaldım. Bu kocam da iyi bir insandı. O da bana derdi ki, ey Ümuzer. Ye iç yakınların eksanda bulun. Buna rağmen bu ikinci kocamın bana verdiklerinin tümünü bir araya toplasam, Ebu Zer'in küçücük bir kabını bile dolduramaz. Hikaye bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize tebessüm ederek baktı. Ve ey Ayşe buyurdular, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Yalnız şu farktaki. Ebu Zer Ümmü Zer'i boşamış. Biz beraber yaşayacağız. Hiç ayrılmayacağız. Ayşe annemiz sordular. Ya Resulallah. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, ey Ayşe, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi, Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur, mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.